İzleyicimiz şöyle demiş, bazı mekanlara giriyoruz ve görüyoruz ki selam verdiğimiz zaman verdiğimiz selam alınmıyor. E, bu olay doğru mudur? Alınmayacağını tahmin ettiğimiz yerlerde selam vermeden mi girmeliyiz demişler. Yani e, selamı başlatmak sünnettir. Yani kişinin kendisinin selam vermesi sünnettir. Alınması ise zaten vaciptir, zorunludur. Yani almayan kişi vebal altına girer ama hakikaten bir yere gittiğinizde sizin yüzünüze bakmıyorlarsa mesela, kendileri başka alemde hiç sizinle ilgilenmiyorlarsa, verdiğiniz selama karşılık vermeyeceklerse onlara selam vermeniz gerekmez.